Başladık. Başladık mı? Başladık. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Selam gençler, nasılsınız? Selam gençler. Evet, uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Bayağı uzun zaman. Oldu. Bayağı uzun zaman oldu. Ben katılamıyordum. Evet. Ondan sonra bir katılayım dedim. Evet, çoluk çocuk sahibi olmak kolay değil. Valla ya, çok fena oldu ya. Ayaklandı tabii, yürüyor, koşuyor falan. Ayaklandı, yürüyor, koşuyor. İşte ne Kofaların bileyim? sağa sola çarpıyorlar. Kurcalıyor, dolapları açıyor dvd'leri kırıyor, DVD kırıyor konsollarımı elliyor <gülüyor> figürlerimi zıplatıyor <gülüyor> her türlü şeyi yapıyor artık onunla uğraşmaktan hiçbir şey enerjim kalmıyor ya. Vallahi, Vallahi. Yani, oğlum videoları koy ya videolar da evet youtube kanalı da <gülüyor> kaldı öyle. aslında çektim bayağı video çektim de editleyemedim işte ya editlemesinde sıkıntı yaşıyorum şu an editleyecek vakit bulamıyorum daha da Vakit bulsam kafa kalmamış oluyor zaten. Bakalım ama çektim aslında bütün videoları. 5-6 video çektim. İnşallah olacak. İnşallah <gülüyor> olacak. olacak Umudunuzu yitirmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Evet burada e, şu an parktayız. Evet bugün balkon keyfini parka Balkon keyfini parka taşıdık. Hava güzel Bar keyfi yapıyoruz Güneş batana kadar konuşalım <gülüyor> Güneş batana kadar mı? Güneş batana kadar e, Bu, Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Tabii ki Ash vs Ash vs Evil Ash vs Evil için sessizliğimi bozdum Sessizliğini bozdum Yeminimi evet. de bozdum Yeminimi de bozdum Sessizliğimi de bozdum Ash vs Evil Dead Arkadaşlar Evet Başladı. Başladı. İki bölüm oldu. Ben Hatta bekliyordum. Hatta bu hafta üçüncü bölümü çıkacak işte. İki bölüm olduğunu inanamıyorum. Ben daha fazla olmasını istiyorum. Daha hızlı gelmesini istiyorum. Bence bütün bir sene boyunca 50-40 bölüm olarak yayınlasınlar. Ya zaten ikinci sezonu şimdiden okeylendi. Okey ederiz. Beklemek istemiyorum. Yani her zaman, her dakika Ash vs. Evil Dead olsun istiyorum hayatımda. Her dakika. Evet. Var zaten o bir tane işte o, öyle <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Mutluluğu eş vs Evil Dead'de buldum <gülüyor> <gülüyor> Evet Stars e, kanalının Orijinal serisi Stars Yine, kanalının şimdiye kadar yaptığı en iyi iş. <gülüyor> Stars daha önce ne yapmıştı Stars'ın şeyi var işte Spartacus Stars Spar değil mi Evet Spartacus Spar Stars'daydı galiba Yani Stars'ın şey konusunda bir derdi yok O yüzden çok güzel oldu Yani iyi olmuş Hani kan, vahşet ve e, evet. o tarz konularda artı 18 konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan bir kanal olduğu için e, Evil Dead'in dizisinin orada olması gayet e, mantıklı ve iyi olmuş. Hani böyle saçmışsak bir <gülüyor> kanalda, başka bir kanalda olsaydı bu kadar iyi olamazdı o dizi. Daha doğrusu özüne uygun dizi olmazdı yani. Evet. Bu gayet Hı. özüne uygun. Aslında e, aynı hikaye serisinin işte günümüzde geçen... Ee, devamı gibi. 30 yıl sorum ne? Yok. Ha. 20 yıl sonra 30 yıl sonra öyle, öyle bir şey. Bir şey. Ee, bizim işte eş hayatını işte böyle saçma pusak bir şekilde devam ettiriyor. Ondan sonra bir şeyde yaşıyor. Yine, ne dükkanda o? Dükkanda çalışıyor. İşte e e elektronik dükkanında. Ama bu çalışıyor. Ondan sonra işte şeyde Dükkan, yaşıyor. Trailerde yaşıyor. yaşıyor. Neyin ne onun Türkçesi? Şey karavanda yaşıyor. Ha. Ondan sonra böyle işte kar karı kız kaldırmakla uğraşıyor falan filan. Öyle saçma pusak ve hayatı var. Eli yok. Yani Her tabii ki gibi. Ee, kolu koptuğu için. kopuk olduğu için. Aslında şişkolaşmış falan böyle. <gülüyor> yaşlanmış bir eş var karşımızda. Sonra e, tabii ki ne oluyor? Ne oluyor? Deadite'lar geri geliyor. O da zaten eşin kendi <gülüyor> <geri geliyor. gülüyor> kendi Süper kendi mallığı. Klasik mallığıyla ile geri geliyor. İşte bu eşin yanında da iki tane yeni yetme vermişler. Evet. Bir kız bir erkek böyle Leyla, gençler. Ya bilmiyorum ben o yeni karakterlere henüz çok çok ısınamadım. Çünkü o Latin herif mesela eşten daha fazla e, böyle komik olma triplerinde. Hani eşten e, daha fazla komik olma. Yani, değil, eşten yani. daha karikatürize olma çabası. E o bayağı karikatür bir karakter zaten. Kız da böyle emo işte Grunge takılıyor. Sikerim falan tavrında. Kızı çok anlayamadık ama daha ya. Ve hani ne kız, bileyim. Kız öyle çünkü. E, bir kız, amacı yok. Bence şu ana kadar en azından. Ya biliyorum da işte kız daha böyle de şey yapamadı ki. Olayı kavrayamadı ya. Yani diğerinin önünde daha çok adam öldü. Spoiler. Ama yani ikinci, ikinci sezonda artık olayı kavramıştır. İkinci bölümde diyorsun. Evet. İkinci bölümde anne babası ölünce tabii ki olayı e, kavramadı yani. En spoiler her şekilde spoiler. Tamam. Spoiler alerte. alerte. Spoiler uyarısı var. Evet. Dır. <gülüyor> Neyse yani sonuç olarak hani kız da uyanmıştır. Zaten şimdi bölümler çok kısa değil mi? Yani. Bana sanki yani daha da şöyle bir şey var. Ee, ben her anını ve her ondan sonra e, e, Bruce Campbell'ın sonrasındaki her mimiyi <gülüyor> ve her lafı falan böyle e, o uzunca yaşadığım için çünkü çok hoşuma gittiğinden böyle ağzım açık böyle mutluluk derecesini, orgazm derecesini izlediğim için e, bana uzun geliyor aslında bölümler. Hı -hı. Ama aslında galiba kısa. Yani dakika anlama baktığımızda böyle 30 dakika falan galiba bir bölüm. Emin değilim. Hiç açıp bakmadım. Ben de bakmadım. Ama bana normal gibi geliyor uzunluğu. Yine de bilmiyorum benden kaynaklı olabilir yani. Bana daha uzunmuş gibi geliyor olabilir. Emin olamadım ben de. Ama galiba... 30 dakika falan. Yani 45 dakika değil tam. İşte yetmiyor yerden sonra. Aslında biriktirip böyle üstüze izlemek acayip bir etki yaratabilir yani. Olabilir aslında. Evet arkadaşlar yani ben evet, zaten beni anlamışsınız. Benim, benim durumumu anlamışsınızdır zaten. Ben Evil Dead seven, Evil Dead hayran olan, Bruce Campbell'ı çok seven bir insanım. Evet. Yani adamı bayağı seviyorum. Ondan sonra zaten Evil Dead koleksiyonu falan var. Adamın diğer filmlerine de hastasıyım. Mesela Bubba Hotel diye bir tane film vardır. Elvis Presley falan oynar. Ondan ölmemiş herif. Kendini şeye yatırmış. Kafa dinliyor falan. Elvis böyle. <gülüyor> Ondan sonra bir tane mumya çıkar falan. Ondan meğerse şey de ölmemiş. Ne de ölmemiş? Mey ee, Amerikan Başkanı'da lan. John F. Kennedy. Yani o da ölmemiş falan. Öyle abuk su... <gülüyor> <gülüyor> şeylerin oldu bir hastanede şey. geçiyor bu Hutep böyle. Mumya bunları öldürür falan. Çok güzeldir. Böyle bir sürü abuk sık film vardır refim ya. ve yani B-Movie'nin en kaliteleri de Bruce Campbell'ı bulabilirsiniz. Ee, o yüzden ben çok seviyorum. Şimdi adam. o zaman Evil Dead Franchise'ini bilmeyenler için istiyorsan sen bir kısa özgeçmiş geç. Tamam Evil Dead Franchise'ini bilmeyenin al. <gülüyor> Allah benim, belasını <gülüyor> vermesin lütfen çıkıp gitmesin istiyorum bu podcastten. <gülüyor> Yo yeni yeni e, izleyiciler Şimdi şöyle, kazandıracağız yeni. Sam kazandıracağız. Sam Raymond denen e, vatandaşın e, aslında, aslında aslında şöyle ilgindi ev, seri. Evet ilgindi <gülüyor> seri aynı zamanda Evil Dead te de böyle yani çok hani az paraya Şimdi Hı -hı. bir grup arkadaşın hale gidelim onu korku film çekelim diyerekten yola çıktı e, ama bir teknik anlamda özellikle bir şaheser yarattıkları ondan sonra bir anda böyle kopup giden kült haline gelen bir film korku filme e, makyaj anlamında acayip işleri, işler yapmış oldukları kamera kullanımı anlamında acayip işler yapmış oldukları ondan sonra ve böyle çok acayip ucuza çektikleri hatırlamıyorum şimdi tam şey ama 20 bin dolar mı? böyle tuhaf bir paraya çektikleri yani ondan bir film sonra işte bu kült olarak orada burada göstermeye başlıyor ve bir anda Amerika'nın klasik kült filmleri ...şeyine geliyor, seviyesine ulaşıyor. Daha sonra ikinciyi çekiyor Aslında Evil Dead 1 ile Evil Dead 2 arasında... Çok ...çok, çok az şey var. Benzerlik yani. var. Ee, hayır. Aslında birebir aynı konu, aynı konsept. Ama şimdi işte biraz daha iyi çekilmiş. Yani parayı bulduk, biraz daha iyisini çektik e, konseptinde bir film. Evil Dead 2. Hani biraz daha konusu daha olan nasıl yani. Diğerinde çünkü ilk filmde çok basittir ki bir grup genç bir kabin şey ormanın içine bir şeye giderler. Dağ evine giderler. Dağ evine giderler. Ondan orada sonra ölürler. orada bir tane kitap bulurlar. İşte Nekaminikon ondan sonra. İçinden bir pasajı okurlar ondan sonra ve kötü ruhlar uyanır. Bunların hepsini öldürür. Bir tek işte bizim ana karakter kalır gibisinden. Böyle acayip gore dolu şey vahşi ondan sonra kan gövdeyi götürdü böyle saçma ama bayağı ciddi filmdir aslında ilk film. Hani böyle evet. komik değildir yani. Evet hani şu anda seyrederken biraz komik gelebiliyor. Çünkü yine de Bruce Campbell'ın o mimikleri yine de var orada. Ama aslında o kadar komik bir film değil. Sonra, daha fazla kendini ciddiye alan bir film. Evet bayağı ciddi bir film. Hatta yani sonuçta şey sahnesiyle özellikle e, Ağac'ın kıza teleovlettiği sahneyi de işte ondan sonra ne bileyim. E, e, hakikaten millet korksun diye yapmışlar evet, Aynen aynen, Aynen. İkinci film biraz daha aslında işin içine hafiften işte, komedi katmaya başladı. Çünkü orada benim anlamda kalıyla kült olmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi işte Bruce Campbell'ın mimikleri ve Bruce Campbell'ın verdiği tepkiler aslında, yüz ifadesi şu i̇şte yüzüne kan sıçradığındaki o ifadeler falan ve insanlar hani biraz da güldüğünü yani buna biraz o, o kısmı da olduğunu fark edince ikinci film biraz da onu da o etkileri de kataraktan <gülüyor> sonra çektiler ve daha tabii sonra mainstream'e yaklaşan bir film oldu. Sonra üçüncü film Army of Darkness'ta da İyice artık zaten hani... Boku çıktı. Evet. Korku filmi değil de... Komedi filmi olarak. komedi filmi aslında oldu. Ee, ama yine de bu üçüncü film de fena değildi de. Ben severim yani. Oradaki... Ben Army of Darkness'ı severim yani. Ben zaten hiçbir zaman Evil Dead'i de korku filmi olarak izlemedim. Evet. Hep böyle korku komedi, e, slasher komedi olarak izlediğim için. E, üçüncüsü işte dediğin gibi birazcık daha komedi Tam ağırlıklı. Tam böyle komedi ağırlıklı ve evet. hani ha işte zamanda geri gitsin de bilmem de olsun hmm. falan filan. Hani o biraz daha artık o konsepti tam anlamıyla e, benimsemiş bir filmdir. Aslında e, bu seriyi de e, Ash vs Evil Dead serisi de aslında Army of Darkness'in devamı evet, gibi. Evet, o konsepti yani daha şey yapmışlar e, konsept olarak ve hani karakterin komik e, yanı olarak işte üçüncü filmdeki e, karakteri daha baz almışlar. Ama şey olarak düşündüğünde e, makyaj, işte e, çekim teknikleri, sonra ve işte gore ...anlamında düşündüğünde... ...o vahşi kısmı düşündüğünde... ...birinci filmde aslında daha ağırlık basıyor. Çünkü o birinci filmin ciddiyeti de... ...bazı senelerde çok hissediyorsun... Ya bazı senaryo mesela çok ciddi çekmişler dizide. Hani o mesela dedektif şey dedektifin ondan sonra yaşadığı o ilk sahne var ya 2. bölümdeki. O mesela bayağı bayağı aslında korku filmi sahnesi çekmişler orada. Yani çünkü orada bir komedi unsurundan çok hakikaten bir ya, dehşet unsuru var orada. Komedi unsuru şuradan kaynaklanıyor aslında. Çünkü o dedektiflerin saçma sapan hareketleri mi diyorsun? Evet çünkü aslında çok fazla görmediğimiz bir şey bu bizim korku filmlerinde. Bir espri anlayışı olan bir kötü adamımız var tamam mı? Evet. Yani kötü ruh. Kötü ruh var bir tane. Ruh var işte. espri anlayışı var. Ya böyle işkence etmeyi çok seviyor yani. İşkence ediyor ve şey 3 yaşında çocuk gibi. Evet. Ya aslında exorciste de var bu biraz. Tamam mı? Hani dalga geçer seninle kafa bulmaya çalışır işte. Evet ama o... Aslında onu bir korku unsuru olarak kullanmaya çalışır. Yani o kadar. E... Evet. bozmaya çalışır. Yani bana o kadar bir şey yapamayacaksın ki sen şu noktadan sonra bana bir şey yapsan ne olur yapmasan ne olur hani bu çaban senin hiçbir boka yaramayacak ıvırızılır işte... e, şeyine aslında bir bir tık daha komedi tarafına taşıyıp işte e, hani eşle yani eşle zaten üç yaşında çocuk gibi tamam mı evet. e, Evil da üç yaşında çocuk evet. gibi hani üç yaşında iki çocuğun kavga etmesini izliyormuşuz ben şeyi seviyorum gör, görüyorsun ee, şeyi çok güzel birleştiriyor şimdi psikolojik ondan sonra e, şeyle işkenceyle yani ana karakteri sonuçta bizim eş karakterini psikolojik işkenceyle e, fiziki işkenceyi bir arada çok iyi yapıyorlar yani Ama hem eşi... fiziki bir ondan sonra şey yapıyor ya yani, eş ve etrafındakileri veya sevdiklerini anladın mı hani mesela ne bileyim yandan işte bıçağı veya işte makası alıp da ondan sonra işte kadını mesela direkt ağzına yapıştırmıyor da bir eline, eline sokuyor mesela hanım hani orada fiziki bir işkence giriyor onu onu oraya soktuğu zaman ama mesela dedaytta ondan zevk aldığını görüyorsun. anlıyor <gülüyor> soktum sana var gibi evet. hani böyle bir ne bileyim hani eline çubuk alıp da zıt şaka manteltesinde bir şey yani burada ee, burada da işte mesela eline sokup hani orada işkence yapıyor çok i̇şte bacağınız kalem sokmalar hani böyle e, fiziki bir işkence sonuçta ortada ortamda var artı bir yandan da mesela tam o fizik işkenceyi yaparken bir yanda ...normale mesela karakter dönüşüyor. Aslında karşısında sevdiğin insana görüyorsun. Sonra yapma bana ne olur ben... ...işte masum yapmaya başlıyor mesela bir an. Orada psikolojik işkence işin içine giriyor. İşin eğlenceli kısmı... ...ve belki de yan karakterlere ihtiyaç... ...duymalarının sebebi... ...artık eş bunlara imyum tamam mı? Tabii. Yani ağzına vuruyor... Evet. şey ...evil ya da dead height'lar. Yani bu olur zaten diyor. Yani her kavga evet. zaten ağzını bir kere çakılmayla başlar falan evet. diyor. O işte karşıdakinin ne mal olduğunu biliyor çünkü. Evet. Psikolojik işkence de yaramıyor herife. Ha, tamam mı? Yani. Çünkü sikerim o senin annen. Sen annen diyor. Ha, tamam. Gülüyor, <gülüyor> çünkü herif zaten kimleri gö gömmüş. <gülüyor> zamanında bütün kız arkadaşlarını evet. bilmem gömdü yani herif. O yüzden... Gömdü tekrar çıktı tekrar öldürdü falan. Yani... Eşin... Ne, kesin, e, ne ne fiziksel ne de psikolojik işkence bir şey demeyeceğim ya. Yani o artık taşmana böyle taşak ya. O yüzden <gülüyor> o o unsurları birazcık daha verebilmek için yancı koydular işte. İşte o yancılar hiç bilmedikleri için yüzüne kan çizimde çığlığı basıyor evet. ve o çok komik oluyor. Hani o işte, ama işte eş mesela işte altına kan giriyor ama onu yutuyor. Evet. Kesmeye devam evet. ediyor. Onun için fark ettim. O da Herif o da ayrı ya e, imüün yani. Immune to physical attack, işte, immune to psychological attack. İşte o ama o da farklı bir şey ee, katıyor. Yani hani o kadar iğrenç, boktan bir durumda hakikaten hani büyük işkence çekersin yani. O, oğlum bunun kan olmuş, mahvolmuşsun hmm. falan. Ve herif onun üstüne bir de böyle şey. espiral yapıyor yani bir laf söylüyor, hmm. bir şey yapıyor falan. Ve hani yandaki şey işte Pablo da e, güzel bir laf söyledin ama hani öyle bir şey ya. Güzel söyledin hakikaten ama yani sonra gitmiş ama herifte. <gülüyor> Hiç böyle bir şey görmemiş ben <gülüyor> Şey <gülüyor> eline şişeyi veriyor. Ya, <gülüyor> yani, <gülüyor> olsa, <gülüyor> Senin için şişeyi keskinleştiriyordum onu canın falan filan <gülüyor> 30 defa yaptı soktun herife Çıkardın diye var öldürmek için. Bir de abi mesela şehirde iyi oldu bu diziyi Sam Raymin'in kontrolü altında çekiyor olmaları. Ya yani ilk bölümü zaten kendi çekti. O çekmiş zaten çok bariz çekti. Ama onun kontrolünün altında olduğu belli. Yani hani herifin sadece orada executive prisoner diye koymamışlar. Yani Semremi işte o neydi? Robin Robert Topert miydi? Neydi o? Bir tane daha bir herif var ya. Bu şeylerde falan oynayan hatta. Adını söyle. Semremi'nin çektiği dizi neydi? Konan mıydı? Yok. Neydi? Bir dizi çekti herif. Ha Z Zeynep Herkül Herkül mü çekti? Zeyna, Zeyna mi? mi? Zeyna çekti galiba. Ya o dizlerde de böyle arada çıkan bir tip vardır ya işte Robert Tapert miydi o falan? Mi? Neyse. Ortağı bunun işte ya. Beraber yazıp çizdikleri. Onlar falan yani zaten hani arkada asıl işin beynindeki adamlar olduğu için. Onu zaten birebir görebiliyorsun hakikaten. Yani bütün espriler, bütün e, diyaloglar, eşin bütün diyalogları falan. Hem seni nostalji yaşatıyor. Sanane artık bu saatten sonra Bruce Campbell'le diyalog falan yazmıyorlardır bence. A, kendi söylüyordur. kendi söylüyordur o. <gülüyor> Valla, sanki o hissiyatı veriyor yani. Ha, çünkü adamın şimdi. ömrü boyunca oynadığı bütün roller aynı olduğu için. Değil mi? Evet. Şeyde de öyleydi. Çünkü en son işte Burn Notice. Ha, Burn Notice. 6 7 sezon gitti o da. Orada da aynı karakterdi. Çok yoğundu. Ben sadece test serisi yerine yani. Tamancası tüfeği vardı o filmin. <gülüyor> adamın Ana karakter adamın karakteri buymuş. Evet. Hayır adam Bruce Campbell böyle bir adam bence. Evet, artık. Bence de benim adam. <gülüyor> Bilmiyorum ya ben işte şu ana kadar gördüğümden çok memnunum. E, hani o zenci polisi olayı, o nereye bağlanacak bilmiyorsunuz tabii. O işte şey klasik hani ha bu her boku bu eş denen herif yapıyormuş deyip eşe tak peşine takılacak olan. E, Yanlış anlaşılmış polis rolünde. Evet yani ama yani o, o kısmı hani hikayede nasıl bir yere, yani daha doğrusu hikayede demeyelim de e, bu konsepte nasıl oturtacaklar onu mesela ben açıkçası biraz merak ediyorum. Çünkü o bizim şu anda iki bölümde gördüğümüz ana hikaye ilerleyişi bildiğim Evil Dead hı hı. ilerleyişi. E, diğer tarafsa biraz daha böyle ne bileyim... Klasik polisi gibi. Hani poli, şeyin Deliver Us From Evil gibi aldım. Hani böyle bir polis. Ondan sonra böyle olağanüstü Esra Yengiz, Supernatural bir olay çözmeye çalışıyor. Hı hı. O, hikayesi o. Hani çünkü o hiç bilmiyor. Hiç böyle bir şey görmemiş hayatında. Ondan sonra ve yani böyle ne oluyor ya? Bu şeyini yaşayan bir polis o. O, iş, o işin ciddi, çok daha ciddi tarafı yani. Biz diğer tarafta Pablo ile Mablo ile böyle taşak geçiyoruz şu anda. Ondan sonra Bakalım o ikisi nasıl birleşticekler. Bir de şeyin karakteri var. Nusirli alırsın karakteri, karakteri var. var. Onu hiç bilmiyoruz şu anda. O da mesela o da ayrı bir Hunter tarzı bir şey herhalde. 3 saniye göründü. Evet. Ee, o galiba anladığımız kadarıyla her şeyden haberdar. Ha, ha i̇şte Hunter gibi bir şey yani. Bu, hani Spencer gibi bir şey herhalde. Deadite belki. Bilmiyorum. Yani muhtemelen işte öyle bir şey çıkacak ya da Observer ya da, tarzı ya da bir karakter. Aldım. Kitabın peşinde ha. olan. Yani her şeye hakim işte e, ne bileyim olayı e, hani hakikaten iyi bilen bir gizli organizasyon ya da işte e, Hunter bari. işte e, her şeyi teorik olarak daha hmm. iyi bilip ama eş kadar da çok e, doğrudan müdahale edemeyen bir karakter evet. gibi. E, eş bildiğin şey zaten canım Tank Bodosu. yani. Ha, yani. <gülüyor> o dizinin Tank karakteri yani o hiç bana önemli değil. Barbar yani. Evet. Ya ben öldürürüm. Siz düşüneyim. Gerisini yamasın da. El-Yefe. El-Hefe. El Ama ikinci sezon için de Lucy Lağlas'la anlaştıklarını söylemişlerdi haberlerde. Zaten Demek bu kaç ki... bölüm ki? 10 bölüm falan 10 mu? 13 mü? Emin de... Olamadım ben de. 10 galiba. İkinci sezonda bir 10 bölüm olacak. Zaten bu herhalde bir 2-3 bölüm daha şey gider. Yani bu konsepte ben daha böyle o yani Zenci aynı Sokarlar gibi geliyor bana o polisi. Yok Ondan üçüncü sonra... bölümde Sokarlar gibi geliyor çünkü üçüncü bölümün e, hani e, gelecek bölüm şey vardır ya hani. Ha anladım. Orada vardır. Next week. Ben onu görmedim. Ee, orada işte şey gidiyorlar işte o, o kitabı Kitap, e, kitapçıya <gülüyor> gidiyorlar. Anladım. Kitapçının adı da çok komikti de hatırlamıyorum şu anda. E, bu Books from Beyond mı? Books from Beyond, öyle bir şey. <gülüyor> öyle bir şey. <gülüyor> ya zaten şeyler konseptleri herifler çok hakim oldukları için, hani o konseptin üstüne çok rahat şekilde koyabilmişler. Yani belli başlı şeyleri biraz daha geliştirebilmişler. Ondan sonra e zaten şeyden e, eski film, yani filmlerden çok klasik sahneler alıp onları işte üzerinde oynamışlar. Onları tekrar tekrarmışlar. Mesela şey işte klasik hani e, Arm, şey Army of Darkness'ta herifin minik böyle karak boy karakterleri buna saldırır ya hmm. ağzı hmm, burnuna evet. girer yani böyle oyuncak bebek oyuncak, bebe sah yani işte oyuncak bebek sahnesi mesela yani ona gönderme e işte elektrik testere uçması Klasik. falan hani ha. ona gönderme e işte şey falan kitap okuma sahnesi bilmem ne falan hani bu tarz şeyler hep böyle eski filmden zaten hani göndermeler var e şey kısmı yine işte o direktifin başına gelen o ciddi falan orada işte Elif tekini hmm. ölmesi sonra dönüşmesi falan filan gibi sahneler mesela onlar yine klasik işte kafaların kopması bindenlerin uçması falan filan bunlar hep klasik şeyler yani yine şey kamera etkisi efekti vardı yerden hızlı zilen hmm. kamera şeyi peki yani diziyle ilgili aslında konuşacak daha fazla şeyimiz şu an var değil iki, bölüm, i̇ki bölüm seyrettik ee, ama şuna değinmek istiyorum ben. Sen yeni çekim Evil dedi beğenmiş miydin? Kız olanı ee, Yani şöyle öf, tek başına baktığımda ondan sonra beğendim ben. Hı -hı. Hani Evil Dead serisiyle bağlantılı Yok. E, olmadan baktığımda ondan sonra beğendim çünkü e, gayet ciddi şey, bir korku filmiydi. Gayet o ciddi şey. bir korku filmiydi ve şeyi konseptini tutmuşlar orada da yani. Hem fiziki hem psikolojik e, işkencenin aslında böyle birebir görüyorsun. Tabii günümüz şartlarındaki gor kafasına göre çekmişler. Yani çünkü günümüzde hani Ama orada da hakikaten ağır gor vardı yani. İşte ağır gor var ama şimdi eskideki yani sen şimdi eski film açıp seyrettiğinde mesela tışırıyor gibi görünüyor. Şey olduğu için mi da stop motion gibi olduğu için evet. efektler. Hani yine rahatsız oluyorsun. Ama mesela buradaki yani bu yeni sonuçta teknolojiki yapılmış olan efektler kadar rahatsız olmuyorsun aslında. Evet. Onda işte dilini kesmesi bilmem ne olması mesela şey maket hmm. bıçağı dil ayırdığı sahne falan Oo, var. Mi? Onlar falan mesela bayağı şey o, yapıyor son yani. Son sahnedi zaten falan her tarafın kan olması Ha işte mesela. her yerde yukarı her yerden kan yağıyor hmm. zaten falan. Ve hani filmin şeyini seyrettiğin zaman e, sahne arkasında seyrettiğin zaman yani mesela orada oynayan kız da bayağı zorlanmış filmi çekerken. Çünkü bayağı fiziki olarak iş yapmış yani. Ondan sonra... aga e, sıkılmış. Yani böyle sahne arkasında ederken bayağı kızın nefrettiğini anlıyorsun. Üf, çok zor film çektik falan gibisinden böyle <gülüyor> soğukta, kafadan aşağı kan yağarken orada bir mücadele veriliyor çamur içinde falan. Ee, ben açıkçası beğendim. Bir de bir, biraz daha şey yapmışlar ya onu sevdim. Hani direkt Bodoslama işte ha kampa gittik, öldük. Biten çok hani işte kızın başına bir şey gelmiş, onu atlatmak için hani gidiyorlar falan böyle hmm. biraz daha ne bileyim işte kitabı bulma okunması falan o tarz şeyler biraz daha doluydu ee, Hani çok onun böyle. Onun devamını çekmeyecek yani miydi ya? Onun devamını büyük ihtimalle çekmezler çünkü hakikaten dediğim gibi o kız en azından oynayan şu şeyler oynayan Suburbia Superber... Super... mıydı? Dizi vardı ya bir tane. Suburbia. Suburbia, onun da oynayan kız işte o çok böyle devamını çekecek bir şey konuşmadı Kam <gülüyor> kamera arkasında yani hiç öyle bir ifadesi yoktu belki de iyi, yani iyi iş yapmamış olabilir tabii. ben tam şimdi ne kadar iş yaptım bilmiyorum ben Evil de ama ben çok beğenerek izlemiştim ben de ya yani gayet zevk aldım ee, ama tabi hani Evil Dead fanları için ne kadar başarılı bir filmdi e, açıkçası onu bilmiyorum ee, özellikle hani sadece Armored of Darkness etmişsen çok alakası bir film evet. senin için ama ilk filminden itibaren settiysen ee, az çok hani benzer yanlarını ve şeyleri görebiliyorsun. Bilmiyorum. Yani adamların yeni bir filmi var. Fede Alvarez ile Sam Raimi'nin beraber çekeceği bir film var. Ee, ama hani ne oldu belli şu anda filmin. O yüzden bakalım. Bir de aslında e, Army of Darkness ve Evil Dead. Ash vs. Evil Dead dizine baktığımız zaman şu anda piyasada olan bir tane daha dizi var öyle. Gerçi sen izlemedin henüz. Scream Queens. Ha, evet. Yani biz her fırsatta Kafka eski çektiğimiz podcastlerde tavsiye ediyoruz bu diziyi. Tam Army of Darkness kafası çarpı işte Sorority Girls. <gülüyor> Yani, yani evet bayağı keyifli. Goru da güzel. Ee, onun dışında... şeyi şey, e, Sen söyle. E, kendisiyle e, çok hayvan gibi dalga geçen bir dizi. Bayağı eğlenceli. Sen çok seversin. Ben onu izlemeye fırsat bulamadım. Ee, yani inşallah bulurum. Ama i̇zle, izle. yani hani şey... O da herhalde güzeldir de. Ya yani klasik işte e, şey e, üniversite kampüsünde kızlar ha. yurdu değil sororitesinde ha. işte baltalı maskeli katil ha. hikayesi. Ha. Kızlar bobotçılık atıyor. Ha. Kızlar bobotçılık atıyor, birbirlerini öldürüyorlar. İşte ha. o çok komik ölüm sahneleri var işte atıyorum. Hani bu Amerikan sororiteslerinde ve işte fraternitelerinde işte her sene yeni üye almak aha, için aha. bir, aksiyon e, bir şey aksiyonları vardır. vardır işte buna Aa, işte rush mı? diyorlar ha. İşte bu rush döneminde de işte aldığı potansiyel yeni üyelerine envai çeşit çakalar makalar Hı. yaptırılır buna da dayanabilir sen üye Hı. oluyorsun falan işte kızları gömüyorlar. tamam mı şey bahçeye gömüyorlar şu kafalarına Peki. kadar tamam mı sonra bir geri balta ile kafalar mı çırpalım çim biçme makinesiyle of. geçiyor. Daha kötüymüş. Oğlum o işte e, Scream Queens de aslında şey man, e, tarafını ele alıyor Amerikan kork kültürünün bu on Cuma. Ondan sonra işte şey Tabii, bütün ya yani Michael Myers Ondan sonra onu, <gülüyor> Halloween da, ha Halloween işte Michael Myers'ı alıyor zaten hani uh -huh. onu, onu aslında ele de, alıyor zaten şey oynuyor çok güzel ee, ee, anladım kim onu anladım da adını Jamie Curtis bence yani, Cemil Lee Curtis, Lee Curtis Evet mesela. evet tamam ee, Şey Neydi Emily Thomas Yanlış hatırlamıyorsam Şeydeki American Horror Story'nin 3. sezon muydu Evet 3'teki kız Kovundaki kız. kız O oynuyor falan Baya eğlenceli ee, Kesin tavsiye ederim İzleyin Ama bir Evil Dead olamaz <gülüyor> Valla bence kendi içinde <gülüyor> Ya e, o da kendi başarılı. içinde güzeldir. Aslında benim dediğim gibi yani Evil Dead'de çok apari bir gönül bağım olduğu için. Evet. Aşk e, yaşıyorsunuz e, ben, ben hakikaten yani izlerken. Ya ilk bölümü açtık. Ben böyle yüzümdeki sırtış baştan günden kadar gitmedi. Böyle seri. <gülüyor> ha, çok güzel. <gülüyor> böyle Yani açılışından sonuna kadar. Sonu bitti. Hala sırtıyorum ben böyle falan. Yarın çıkacak üçlü bölüm şey yaptı sahne falan çok güzel ne o? göbeğini kapattı göbeğini kapattı bir uğraşıyor ya, sanki şeyi takıyor zannediyorsun koluna Allah sonra ta testereyi takıyor zannediyorsun göbeği sıkıştırıyor falan Aa, ne bileyim Aa, işte kafaları çekip kitap okumuşlar <gülüyor> <gülüyor> o, o sahnelerden tut o film e, Deaditeslerin geldiği ve işte yedahitlerle mücadele ettikleri öyle kafaların kollarının koptuğu kan gönlüne döndüğü illa birinin üstüne kan sıçradığı sahneler yani Yok. böyle <gülüyor> onlar falan çok güzel ya arkadan çok iyi yani, ve yani iyi e özüne uygun çektikleri için de çok yani makyajlar falan çok güzel abi yedahitlerin makyajları gayet iyi olmuş yani bilmiyorum bilmiyorum ya mesela e, evil dedi mesela etkilerini işte bu tarz e, komedi gore etkileri mesela Supernatural'da açıldı da çok görüyoruz ya mesela evet. orada illa her bölüm illaki bir yere bir kan sıçra böyle e, ya, duvara atıyorlar evet. <gülüyor> O duvara atma ya duvara böyle kovayla kan fırlatması <gülüyor> sahnesidir o. <gülüyor> diye böyle gider. zaten işte yani şey konseptini zaten hani korku filmine getiren hani evil dediğin o kan şeyleridir, kullanımlarıdır. Hani çünkü Halloween gibi dizler aslında Halloween gibi filmler aslında e, o kadar hani gore filmler değiller yani. Orada çünkü hani elinde baltalı bir adam var veya elinde bıçaklı bir herif var mesela. Ya o gidiyor öldürüyor. Ama hani karanlık da filmler oldukları için onlar böyle detayını hakikaten çok birebir yaşadığım filmler değildir yani. Ama Evil Dead'te de detayı ağzına sokar böyle. Elvin ağzı bundan bir şey kopuyorsa onu böyle <gülüyor> kamera götünden böyle ağzından seydersin kamera. Hakikaten kopar. Oraya buraya kan yani falan. O yüzden konsept olarak biraz şeyler. Bir tanesi daha çünkü horror filmleri daha ne derler ona? Ee, şey koruy korumacı değil şey işte. Eee muhafaza kar. Muhaf muhafaza olduğu için bence. Yani çünkü işte sevişen ana sıra <gülüyor> genç derin öldürüldü. cezalandırıldı. En sokaklı kavgacı gibi. Of muhafaza dedin de aklıma geldi. Ee, Cherry Falls diye bir tane e, şey var. Slasher teen slash filmi var. Hatırlar mısın? Galiba şey oynuyordu. Işte. Cherry Falls duydum sanki ama Seth'menin herhalde. Yanlış sen bu David Boreanz oynuyor. Ha, ayı seyretmedim. Anlamadım encülük. Ama seyretmediyim. Oradaki hayır. olay da şuydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bakir ve Bakireler ölüyordu. Aha. Ve okuldaki. Aha. O yüzden filmin ortalarında böyle bütün eve beyinler bir karar veriyor. Herkes tamam sevistir. <gülüyor> ha. Tüm kızları, rakipleri çiftleştirelim. Sevişsinler ve ölmesinler diye böyle. şey e, hani okullarda balo yapılır da ha. öyle bir balo yapıyorlar. Çok millet kinsin ya. diye. <gülüyor> öyle abi. <ama> nasıl kurtulcan? <gülüyor> ben şey merak ediyorum şu an. Cutie ismi. Cuties diye bir tane film var. Şey oynuyor. Ela bu da oynuyor. Ha. Böyle ana okulunda mı? İlkokulunda mı? Çocuklar zombi oluyorlar galiba. Anası. Bunlar da öğretmenlerine dalıyorlar. İşte öğretmenler de hayatta kalmıyor mu çalışıyor. Ve saçma komedi film işte. Yani korku komedi. Vallahi Onu mu merak ediyorum. İyi iyi bu tarz bu türde iyi film çekmiyorlar artık ya. Yok yani. Var mı? Bilmiyorum ama diyorum işte. iki tane dizi yaptılar son işte dizi var. devam edecek gibi böyle bir, bir film göremiyoruz. Hani bu konsepti devam ettiren bir film göremiyoruz yani. En son işte dizi çekiyorlar. Bir de şeyin ee, 13. Cuma'nın oyununu yapıyorlar. Yeni. Ama zaten korku komedi filmi en son şey çıktı. Ee, Cabin'in The Woods çıktı. Evet. Cabin'imiz bütün konsepti özetleyen. Evet. <gülüyor> Ondan sonra bir film. Ama da çıkalı bayağı tekrar, oldu yani. bu tekrar izliyesin var. Evet. Bir daha izlenir. Cabin'in The Woods. Ama işte hani on... O konsepte ondan sonra böyle ne bileyim. Gerçi onlar dünyayı e, yok ettikleri için filmin sonunda <gülüyor> devam filmi gelmez ona. Ya yani, gelir aslında. Trickle gelir gelirse. Abi devam film çekmek istedikten sonra yani bak Paranormal Activity aktiviti 30 mu çıktı kaç çıktı? Yani veya mesela Dabbe 6 var yani 6 tane Dabbe filmi çekmişler. 6 tane Dabbe filmi var. Son, son film de 2 saat mi ne? 2 saat boyunca düşünmüyorsun Dabbe? Oku ya. Demek ki satıyorlar abi. Ya Satıyor yani. Tabii ki seyircisi var ama yani işte hani çekmek istedikten sonra bir konsept maliyeti ise, yok demek ki. Maliyette zaten ne olacak? Paranın aktivitemi ne maliyet olacak mesela? Paranın normal aktivitisi, maliyeti yok zaten. Yani kamera. Işte. Abi işte 10, 10 bin dolar harcayıp 100 bin dolar kazanıyorsan o. Oh. Evet. O yüzden korku film güzel. Iş. Evet. Korku filmi romantik komedi. böyle birkaç güzel şey yakalarsan namun yürür. Aynen. Saw'lar öyle. Saw'da en son kaç çıktı? 7 mi? 8 mi? Saw'ı bitirdiler neyse ki. <gülüyor> Çıkır çıktı bitti. Evet. Yani Ashworth's Evil Dead ben çok memnunum. Ee, i̇yi ki var. <gülüyor> i̇yi ki çektiler. <gülüyor> i̇yi ki Bruce Campbell'ı geri getirdiler. Ben hep böyle filmde gelsin istiyordum. Yani hani bir Evil evet. Dead devam filmi çekilsin de orada Soğur gelsin Milded istiyordum. Iron 2 gelecekti güya. Ha mesela işte yani reboot yapmaya Karar verdi on yene, işte o diğer yivler de çektiler. Ee, ama hani her zaman için Bruce Campbell'ın geri döndüğünü görmek bence benim için, benim Bruce Campbell fanları için en azından. Ya bence işte eğer Güzel çok şey. özlediysen git gidip bir şeyde izleyebilirdin yani. Burn Notice'te hmm. izleyebilirdin. Abi Burn Notice'te izleyebilirsin de, e, yani ben adamı kendi konsepti içerisinde izlemek istiyorum. Burn Notice'te izlemek istemiyorum mesela. Burn Notice Adamın hayatını devam ettirmesi için edindiği işlerden bir tanesi benim gözümde. Çünkü adamın asıl işi asıl böyle boktan filmlerde <gülüyor> oynamak yani <gülüyor> adamın. Vallahi bence asıl şey yeteneği bu yani Elif'in. Evet şimdi o zaman ufak ufak bitirelim. Evet. Neymiş efendim ee, Ash vs Evil Dead güzel dizi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz onaylıyoruz. Ash vs Evil Dead güzel dizi. <gülüyor> Sabah çok iyi televizyon. 10, 10, 10. Ne oluyor 10 ne lan? Evet. Daha, niye puan veriyorsun? Bitsin sezon. Olsun şimdilik. Puan vereyim. Tamam 2 bölüm için. Evet. Verdiğimiz puan. 10 evil üzerinden. 10 eş. 10 eş veriyorsun. Evet. İyi, ben de 9 testlere veriyorum. Sen 9 ver ben fan boyum 10 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben 9 testlere veriyorum. Ben de 10 eş veriyorum arkadaşlar. Mutlaka izleyin. İzletin. Eskileri açın izleyin maraton yapın. Evet. Yani sonuçta konsept bir dizi. Herkese gitmeyebilir. Gitmeyebilir. Yani kan böyle sevmeyen adama zaten. Kan göremeyen adam zaten sevilemez. <gülüyor> ya zaten kan göremeyen adam bu, bu aralar ne izleyebilir ki? Bilmiyorum ne izleyebilir. Ne izler? En fazla Agents of Shield falan izler herhalde. Aynen. Orada kan yok çünkü. Evet. Gerçi izleyecek bir şeyler var yani. E, kan göremeyen arkadaşlarımız için de e, kansız diziler <gülüyor> diye bir podcast çekiyor. <gülüyor> Harlon öyle bir liste mi yapsak yayınlasak? Kan görmeye dayanamayanlar için 10 dizi. <gülüyor> ne olacak? Dallas. <gülüyor> Dallas'ta kan yok mu? Ne bileyim, var mı? <gülüyor> hiç hatırlamıyorum. Of Dallas demişken Blood and Oil diye bir dizi var biliyorsun ha. Duydum ama hiç bakmadım. Don Johnson'ın oynadığı ve şey, e, yapımcılığını yaptı. Ha, ne? Klasik. Klasik petrol. işte ha. Petrol e, şey buluyorlar yeni. Oraya gidiyor işte zengin olma mücadelesi, Gidim entrikalar, mi? aşklar. Öf, tamam kapa, kapat <gülüyor> kapat. Kapat. <gülüyor> Gim some sugar baby. Benim bildiğim aşk bu yani. <gülüyor> Neyse öyle bir şey. O zaman e, şimdilik... E, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geekstra.com Bay bay. bye bye, bye, bye.